Jüstün'ün daha büyük bir kusuru vardı. Hume de bu yüzden ona sürekli çıkışıyordu. Bu kusur konuşulanları dinlemekti. Pazar günleri Jüstün'ü salondan çıkarmaya olanak yoktu. Hume gelip de çocukları alsın diye çağırıyordu onu. Çocuklar koltukların üstlerinde uyuyakalıyorlar. Çok bol olan bez kılıfları da Sırtlarıyla aşağıya çekiyorlardı çünkü. Eczacının evindeki bu akşam toplantılarına çok insan gelmiyordu. Dedikoduculuğu, politik düşünceleri yüzünden, saygıdeğer insanların birçoğu birbiri ardından ondan soğumuşlardı. Sadece noter katibi bu akşam misafirliklerini hiç kaçırmıyordu. Çıngırağın sesini duyar duymaz hemen bayan Bovary'i karşılamaya koşuyor, şalını alıyor, kar yağdığında ayakkabılarının üzerine giydiği kocaman şosonları eczanenin masasının altına şöyle ayrı bir yere koyuyordu. Önce birkaç el 31 oynuyorlardı. Sonra Hume, Emma ile Ekarte oynuyordu. Leon, Genç kadının arkasında durarak nasıl oynayacağı hakkında öğütler veriyordu. Ayakta durup ellerini sandalyesinin arkalığına dayayarak tokasındaki dişlerin saç topuzunu ısırır gibi duruşuna bakıyordu. Emma'nın İskambil kağıtlarını atmak için yaptığı her harekette giysinin sağ yanı yukarıya kalkıyordu. Başının üzerine topladığı saçlarından sırtına doğru esmer bir renk iniyor, sonra bu renk derece derece yavaş yavaş soluklaşarak loşlukta kayboluyordu. Giyisisi iskemlenin iki yanından sarkarak kabarık kıvrımlar halinde yere kadar dökülüyordu. Leon bazen çizmesinin tabanıyla bu giysiye bastığını hissedince, Sanki bir adamın üzerine basmış gibi... ...hemen geri çekiliyordu. Kağıt oyunu bitince... ...eczacı ile Doktor Domino oynuyorlardı. Emma da yer değiştirerek... ...dirseklerini masaya dayıyor... ...İllüstrasyon dergisini... ...karıştırmaya başlıyordu. Moda gazetesini de yanında getiriyordu. Leon onun yanına oturuyor... ...dergilere birlikte bakıyorlar... Sayfaların alt başına geldikleri zaman diğeri okumasını henüz bitirmemiştir diye birbirlerini bekliyorlardı. Genç kadın çoğu zaman kendisine şiir okumasını istiyordu ondan. Leon dizeleri nazlı, gevşek bir sesle okuyor, aşktan, sevdadan söz eden yerlere gelince sesini alçağı atıyordu. Dominaların gürültüsüne de içerliyordu. Hume çok güzel domino oynuyor, şarlı sürekli yeniyordu. Sonra 300 sayı tamamlandığında ikisi de ocağın başındaki koltuklara kuruluyorlar, çok geçmeden uyuyakalıyorlardı. Ateş küllerin içinde can çekişiyor, demlikte çay bitiyor, Leon’sa hala okuyordu. Emma makineleşmiş bir hareketle abajuru çevirerek onu dinliyordu. Abajurun tülü üzerinde arabalara binmiş palyaçoların... ...ellerinde dengelemek için kullandıkları uzun sopalarla... ...kadın ip cambazlarının resimleri vardı. Leon duruyor, eliyle uyuklayan dinleyicileri gösteriyordu. Bunun üzerine alçak sesle konuşmaya başlıyor bu konuşmada başkaları duymadığı için daha tatlı geliyordu onlara böylece aralarında bir arkadaşlık başladı karşılıklı kitap nota alıp vermeye koyuldular pek fazla kıskanç olmayan Charles Bovary'nin buna şaşırdığı yoktu doğum gününde armağan olarak güzel bir anatomi büstü geldi göğse kadar inen her yanında rakamlar vardı rengi maviydi Noter katibinin bir inceliğiydi bu. Daha başka birçok incelik gösteriyor. Ruan da Charles'ın alışverişlerini bile yapıyordu. O sıralarda çıkan bir roman. Kalın yapraklı bitkilere olan merakı moda haline getirdiğinden Leon, Emma için böyle bitkiler alıyor, kırlangıça binerek bunları kucağına koyup öyle getiriyordu. Beri yandan bu bitkilerin dikenleri delikanlının eline batıyordu. Emma penceresinin önüne saksıları için parmaklıklı bir raf yaptırdı. Derken Leon da kendisine böyle ufak bir asma bahçe yaptı. Pencerelerin önünde çiçekleriyle ilgilenirlerken birbirlerini görüyorlardı. Köydeki pencereler arasında bir tanesi vardı ki önünde daha sık olarak birini görmek mümkündü çünkü pazar günleri sabahtan akşama kadar her gün hava açıksa öğleden sonraları bir çatı katının penceresinde binenin sıska yüzü yandan görünüyordu adamca tornasının üstüne eğilmiş çalışıyor tornanın tek düze uğultusu ise Lyondor hanından bile duyuluyordu bir akşam eve dönünce Leon odasında kadife ve yünle karışık bir halı buldu. Halının soluk zemini üzerinde yaprak resimleri vardı. Hemen Hume'ye, Jüstüne, çocuklara, ahçık adına seslendi. Patronuna da söz etti bundan. Herkes bu halıyı görme isteğine kapıldı. Doktorun karısı Noter'in katibine ne diye böyle armağanlar veriyordu yani. Garip karşıladılar bunu. Sonunda herkeste Emma'nın Leon'un sevgilisi olduğuna karar kıldı. Zaten Leon da genç kadının hoşluğundan, akıllılığından o kadar çok söz ediyordu ki, herkesin olayın böyle olduğunu sanmamasına olanak yoktu. Öyle ki yine bir gün Leon Emma'yı ballandıra ballandıra överken Bine çok sert bir tavırla bana ne yahu hiç görüştüğüm yok ki onunla dedi. Bir yandan Leon genç kadına sevgisini açmak için bir çare bulmak üzere çırpınıp duruyordu. Onun hoşuna gitmeyecek bir şey yapmak korkusuyla pısırık görünme utancı arasında bocalıyor, duyduğu umutsuzluk ve arzu yüzünden ağlamakla oluyordu. Sonra kesin kararlar veriyordu. Mektuplar yazıp yırtıyor, filan gün harekete geçeceğim deyip o günü daha sonralara bırakıyordu. Çoğu zaman her korkusuzluğa hazır bir halde yola çıkıyor. Emma'nın karşısında da verdiği kararı çabucak unutuyordu. Derken o sırada şalçıka geliyor. ''Hadi arabaya binelim de şurada bir hasta var.'' Gidip onu görelim deyince Leon hemen kabul ediyor Emma Bavari'yi selamlayıp yola çıkıyordu Zaten kocası da genç kadından bir parça sayılmaz mıydı? Emma ise onu sevip sevmediğini kendi kendine hiç düşünmedi Ona göre aşk büyük gürültülerle, ışıklarla, kıvılcımlarla gelen bir şeydi Göklerin bir kasırgasıydı Yaşamın üzerine çöküp onu altüst ediverir, insanın iradesini kuru yaprak gibi koparır, yüreğini aldığı gibi uçurma sürüklerdi. Genç kadın bilmiyordu. Yağmur boruları tıkalı oldukları zaman yağmur suları evlerin taraçalarında gölcükler oluşturur. İçinde olduğu güven duygusuyla böylece kalacaktı ama birdenbire duvardaki bir çatlağı keşfetti. Şubat ayının bir pazar günü Karlı bir öğle sonunda oldu bu Bay ve bayan Bovary Hume, Leon Yonville'den yarım fersah uzakta Ovada kurulmakta olan bir keten ipliği fabrikasını görmeye gitmişlerdi Eczacı biraz hava alıp yürüyüş yapsınlar diye Napolyon'la Atali'yi de birlikte getirmişti Yanında Jüstün de vardı omzunda şemsiye taşıyordu. Ama merak ettikleri meğerse hiç de meraklarına değecek bir şey değilmiş. Büyük, boş bir alandı burası. Üzerinde de kum, çakıl yığınları arasında daha şimdiden pas tutmuş birkaç dişli çarp duruyordu. Orta yerde küçük küçük pencereleri bulunan dört köşe uzun bir yapı vardı. Yapı henüz bitirilmediğinden çatının kirişleri arasından gökyüzü görünüyordu. En tepedeki kirişe bağlanmış başaklarla karışık bir sap demeti, üç renkli kurdelalarını rüzgarda şaklatıyordu. Hume habire konuşuyor, orada bulunanlara bu kuruluşun gelecekteki önemini anlatıyor, döşemelerin sağlamlığını, duvarların kalınlığını tahmin ediyor... Ah ne diye yanımda 1 metre getirmedim sanki. Bir de kendi işleri için yararlanırdı bundan diye yazıklanıyordu. Emma, Leon'un koluna girmiş, yavaş yavaş omzuna yaslanıyordu. Biri yandan da uzakta sislerin içinde ışıldayan güneşi, onun göz kamaştırıcı solukluğunu seyrediyordu. Birden başını çevirdi, şarl oradaydı çünkü. Kasketini kaşlarının üzerine kadar bastırmıştı. Kalın dudakları hafifçe titrediği için bu yüzüne daha aptalca bir hava veriyordu. Sırtı o sakin sırtı bile baktıkça insanın sinirine dokunuyordu. Emma bu sırtta redingotun üzerine yayılmış bir halde kocasının bütün yavandığını bulabiliyordu. Emma kocasını seyreder, duyduğu öfke yüzünden de bir tür sapıkça şehvet duyarken Leon ileriye doğru bir adım attı. Yüzünü solduran soğuk, çehresine daha tatlı daha nazlı bir hava vermiş gibiydi. Kravatıyla boynu ve gömleğinin biraz bol yakasından teni görünüyordu. Bir saç tutamının altından da kulağının ucu çıkmıştı. Bulutlara doğru kaldırdığı iri mavi gözleri Emma'ya gökyüzünün içlerinde kendini seyrettiği o dağ göllerinden daha duru daha güzel göründü.